Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzal Kamusla Güreş'in e, ak ve kara tezatlarıyla ilgili olan programı Üçüncü programına devam ediyoruz e, Twitter adresimiz olan Kamusla Güreş'i hatırlatalım e, Gmail adresimiz kamusla güres gmail.com Kolektif kitaba teşekkürlerimizi boş vererek devam edelim e, Şimdi e, Ak ve kara'nın artık tarihteki yansımalarına evet. bakacağız bu programımızda. Zenci kelimesi tabii çok öne çıkıyor. Onun için TDK'ye baktım. E, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne. Arapça kökenli, siyah ırktan olan kimse siyahi. Mecazen'de fellah e, Arap anlamları içeriyor. E, İsmet Zeki Eyüboğlu'nun e, zenci başlığı altında yine Arapça kökenli olduğunu söylüyor. E, kökeni ise Farsça. Ee, pardon Arapça kökenli ama Fartçadan geliyor aynı zamanda zengi Kara derilden zenciye dönüşmüş hmm. Ancak Arapçada G sesi olmadığından dolayı e, Farsça sözcüklerdeki diyor. G sesi C ile Tamamlanmış oldu C ile söyleniyor hmm. ee, Zencilik yani neg Negroluk, negrutüde Nasıl oluşmuş aslında bu çok yeni bir kavram Negro ee, değil mi? Evet bunun içinde sel yayınlarından isyankar yüzyıl 20. yüzyılın başkaldırı sözlüğüne baktım bildiğim kadarıyla şu an baskısı yok. Bende var kitap. <gülüyor> Yeniden aslında basılması gereken bir kitap çok yararlanıyoruz evet. çok zengin bir kaynak. Sözcüğün babasının Martinikli şair, dramatik ve siyaset adamı Aime Sezare olduğu söyleniyor. Belki yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Sözcüğü ilk kez 1934'te Paris'te çıkan Etudiant Noa dergisinde Negrerie başlıklı bir yazı da kullanıyor. Bu kavram o dönemden başlayarak 30 yılı aşkın bir süredir diyalektik olarak acılı bir dönemi belirleyen zenci bilincinin çağdaş tarihinde etkili olan bir ideolojiyi somutlaştırır diye de Tanımlanmış. Açık, evet. Hı. Ben de bu zenci sözcüğünden e, kişisel bir gözlemime varmak istiyorum. Şimdi ben çocukken e, siyahlara zenci diyen çok insan vardı. Ee, ...ve benim çevremde en azından bu hiç aşağılama barındırmayan e, bir söyleyişti. Ee, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden Cumhuriyet'e geçişte toplumumuzun içinde... E, ...siyahi insanların da çok oluşuyla ilgili anılarını anlatan büyüklerimiz bile vardı. Sonra benim yaşım büyüdü, büyüdü. Ee, belli bir zamandan sonra bana insanlar şey demeye başladılar... ...işte Didem Zenci Deme... Siyahi de o ayrımcı bir sözcük. Böyle e, kendi içinde zenci sözcüğünün e, ayrımcılıkla hmm. nitelendirildiği bir e, hal söz konusu Yeşilçam oldu. Yeşilçam filmlerinde rastlarız. Genelde hani böyle... Ev, evet, evet. <gülüyor> e, eve yardımcı olan değil mi? Temizlik işlerine vesaire. Her zaman sevimlidir. Biraz kiloludur Arap bacılar. Evet, Tevfik Gelenbe oynardı. Bir de öyle evet, bir bacı evet, vardı. E, Ama bildiğim kadarıyla Osmanlı döneminde belli bir Yüreğe de yerleştirilmişler ee, Muğla yöresinde çok fethiye olması lazım. Ee, Doğru. Yani, yani bir, birden böyle siyahi olup da... Türkçe konuşmaya başlayınca çok gayet düzgün büyükçesiyle. <gülüyor> Doğru. Ee, bir ilk, ilk anda bir şaşkınlık e, belirtisi oluyor ama sonrasında hani hikayeyi duyunca tarihsel kökenlerine inince gayet de doğal olduğunu da hani evet, görüyorsun. Evet aslında kölelik biz e, çok e, yer vereceğimiz sözcüklerden biri olacak bu programımızda. E, sanki hep... Siyah harlı e, gideceğiz. Evet mi? siyah ağırlıklı gideceğiz bu sefer. Beyazı biraz kenara iteceğiz. Daha doğrusu ama beyazın bu... kenara ittiği siyahı ele alıp biz evet. beyazı kenara iteceğiz. Sevgili evet, dinleyiciler. Evet, aynen. Ya bir yandan hep Amerikalılar aslında ele alınıyor. Aslında tabii hani bunu gülümseyerek karşılıyoruz ama bir yandan da baktığınız zaman evet çok korkunç bir acılar gülümseme. barındırıyor içinde. Osmanlı toplumu içindeki bu bahsettiğimiz bacık alfalar da aslında köleliğin uzantısı. Hüseyin Rahmi'nin ve Halis bu konuda güzel öyküleri vardır. Efendim kaynaklarımıza geçiyoruz gene. Artık ak ve karanın, siyah ve beyazın... Toplumdaki eleştirel e, bakış açısıyla ele alınacağı bu programda e, bizim de destekçimiz olan kolektif e, kitabın e, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, Yuval e, Noah Harari'nin kitabı daha evvelce de çok yararlanmıştık. Bir bölümü var Amerika'da temiz olmak diye. E, bu bölümde e, yönetimi elinde tutan beyaz Avrupalı ve Amerikalı ile Boyun eğdirilmiş siyahi Afrikalıyı karşı karşıya koymuş. Tıpkı bizim bu yayın dönemindeki tezat kavramımızın iki yana koyduğu iki ayrı kavram gibi... Şimdi burada e, bu beyazın bir beyaz yalanları var. Bu benim ifadem ama e, kendini haklı çıkartmak için çünkü aslında çok acı bir kölelik tarihiyle karşı karşıyayız. Pek çok örneğini vereceğiz bugün siyah sözcüğüne bağlı olarak. E, bütün bu çektirdikleri acılara karşın beyaz insan hala dindar, adil ve nesnel görünmek için mesela ilahiyatçılar... E, Afrikalıların hamın soyundan geldiğini ve Nuh'un da hamı lanetlemiş olduğunu o yüzden de çocuklarının köle olduğu bilgisini öne çıkartarak bu köleleştirmeyi ya sağlığı ya da kabul edilen ya da din kitaplarında Meşrulaştırıyor. meşrulaştırıyorlar tek kelimeyle doğru söyledin. E, keza biyologlar siyahların beyazlardan daha aptal olduğunu veyahut da e, ahlaklarının daha az gelişmiş olduğunu e, öne çıkartan bir takım sözüm ona bilimsel örnekler. <gülüyor> ileri sürüyorlar. E, keza doktorlar e, siyahların daha pis olduğu ve hastalıkları yaymada etkin olduklarını e, bunlar hep bilimsel yaklaşımlar bir de tırnak içerisinde ileri sürüyorlar. Ben bu sürüyorlar. anlattıklarını hep araya girerek Galeano'dan bahsedeceğim. Lütfen. Galeano'dan ben bahsedeceğim. hemen vardığım kelimeleri de söyleyeyim o zaman sana onları da paslayarak kölelik haksızlık, iftira, ayrımcılık Evet tam da buna uygun Galeano'nun Aynalar kitabından hani bazı bölümler okuyacağım. Mau Mau diye bir bölüm var. 50'li yıllarda korkunun rengi siyahtı. Adı Mau Mau'ydu ve Kenya selvasının kuytuluklarını pusuda bekliyordu. Dünya kamuoyu zannediyordu ki bu Mau Mau'lar... ...İngilizlerin kellelerini keserken dans ediyor... ...etlerini kıyma yapıyor... Ve şeytani törenlerde onların kanını içiyorlar. <gülüyor> 1964 yılında bu vahşilerin Jomo Kenyatta isimli hapisten yeni çıkmış liderleri özgürlüğünü kazanan ülkenin ilk devlet başkanı oldu. Sonra gerçekler ortaya çıktı. Bağımsızlık savaşı yıllarında asker ve sivil ölen bütün İngilizlerin sayısı 200'den azdı. Asılan, kurşuna dizilen ya da toplama kamplarında ölen yerlilerin sayısıysa bunun 500 katıydı. 500. Evet. evet. Tekrar sözcüklerimizi Kölelik, haksızlık, iftira ve ayrımcılık olarak tekrar ediyorum. Ee, ben gene Harari'nin kolektiften basılmış e, kitabından e, şöyle güzel bir çizelge var kitapta. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi bu kölelik neye dayanıyor? Aslında bütünüyle tesadüfi tarihsel bir durumdan kaynaklandığı e, tezi var. Yani e, hatta gene çok sık kullandığımız tüfek mikro çelikte de vardır bu genellikle e, coğrafi yerleşimlere insanların bu bahtıya da bahsızlıklarını doğuruyor en en kökene indiğimizde hı hı. ama bu tesadüfi bir durum bu tesadüfi tarihsel durum sonunda beyazların siyahları yönetmesi gibi bir e, durumu beraberinde getiriyor hı hı. bu ayrımcı yasaları ...beraberinde getiriyor. Bundan sonrası... ...özellikle daha dikkat çekici. Şimdi bu ayrımcı yasalar, siyahlar ve beyazlar arasındaki... ...siyahlar arasında... ...daha yaygın bir fakirlik... ...ve eğitimsizliğe sebep oluyor. Yani o kadar dışlanıyorlar ki... ...gerek evet. oturdukları yerler... ...gerek onlara tanınan ve tanınmayan... ...haklar sebebiyle ve... ...gördükleri davranışlar nedeniyle... ...şimdi... Aslında beyazların yaptıklarından dolayı e, fakirlik ve eğitimsizlik üst... Düzeydeyken sanki onlar aptallıklarından e, ya da eksiklerinden dolayı fakir ve eğitimsizlermiş gibi sunuluyor ben beyaz mi? insan tarafından. <gülüyor> e, bu da kültürel önyargıları doğuruyor. Sonra kitaptaki <gülüyor> çizelge bu kültürel önyargıları geriye çeviriyor. Bir kısır döngü söz konusu. Yani gene bu kültürel toplum önyargıları A, beyazlar iyidir, eğitimlidir, siyahlar işte pistir, hastadır, eğitimsizdir. Ne oluyor? O da tekrar bu yasaların yürürlükte kalmasına sebep oluyor. Korkunç bir döngü söz konusu aslında. Aynen dediğin gibi oluyor maalesef. Yani bu e, nerede var e, okuldan dükkanlara toplu taşıma araçlarından e, restoranlara kadar e, devam eden tabii ki oyda veremedikleri uzun bir e, süreç söz konusu. Toplu taşıma deyince hemen ben Rosa Parks'ı anıyorum. Hı hı. E, pek çok dinleyicimiz e, biliyordur e, toplu taşıma araçlarında önce beyazlar e, oturuyorlar. Zaten ön tarafa kesin beyazlar oturuyor arkada da yer kalırsa siyahlar oturuyor gibi bir kural söz konusu. Amerika'da bu e, kuralı Rosa Parks çok yorgun, e, boş bir e, otobüse biniyor ve önde bir yere oturuyor. E, geliyorlar, uyarıyorlar, kaldırmaya çalışıyorlar ve kalkmıyor. Yani biz baş kaldırı sözcüğüne gideceğiz aslında Keremle baş evet, kaldırının çok hak arama diyelim bir anda. Evet hakarema temel kişilerinden biri Rosa Parks. Sen de gene. Örnekler var aslında Galya'nın da bir şarkı arası verelim sonrasında e, örneklerle devam ederiz. Şarkımız da aslında hayli önemli. Sonrasında e, bilgi, bilgi verecek Kerem. Felakut'dan gelecek Black Man's Cry. evet. E, tekrar merhaba, e, Felakuti'den dinledik, Black Man's Cry. E, Felakuti, e, Nijerya doğumlu bir şarkıcı. E, İlginç bir felsefesi var, müzik geleceğin silahıdır diyor. E, kardeş kavgalarıyla çok fazla yıpranmış eski bir kıtaya tekrar saygınlık kazandırmak, e, kimlik sorunu yaşayan yeni zenci kuşakları bilinçlendirmek ve yürüdüğü yolda barışçı bir insanlığa doğru gitmek, diye adlandırabileceğimiz, e, tanımlayabileceğimiz bir amacı var. eee Müziği yaparken. Üzülüyor. evet. E, bahsetmiş olan felakütüden. Evet. E, bu arada biz e, kolektiften basılmış hayvanlardan tanrılara Sapiens'ten bahsediyorduk. Oradan geldik buralara. E, arada Galeano'dan e, alıntılar okuyoruz. <gülüyor> Şimdi gene e, Sapiens'te e, bu e, beyazı ve siyahı ayırırken e, fiziksel bir hiyerarşi de e, ne yazık ki söz konusu oluyor. Ondan bahsediliyor biraz. Sanki beyaz güzel, siyah çirkinmiş gibi. Bu bir dönem çok ağırlıklı olarak ön plana çıkan bir şey yani beyaz ırka ait olan diyelim ki ince ya da kalkık burun ince saç açık saç ve ten rengi ve siyah ırka ait olan işte basık burun kıvırcık saç ve tabii ki başta ten rengi karşılaştırıldığında biri öbüründen Sanki iyiymiş gibi. Oysa biz program aramızda bir ara Kerem'le çıktık dışarıda bir kahve içerken karşıdan zenci bir çift geliyordu. Bana birçok böyle gerçekten hastalıklı bir beyazlık içinde görünen hımbıl beyazlardan diye ben ayrımcılık yaparmışım. Çok daha sağlıklı <gülüyor> ve güzel göründüler. Bununla ilgili yine bir çarpıcı örnek var Galeano'dan okuyayım. Çok Lütfen. Seviyorum. Bu şiddetle tavsiye ediyoruz Aynılar kitabını evet. sevgili Galeano'nun. Siyah kan ilk kan nakillerinde hastaya kuzu kanı veriliyordu. Bu kanın vücutta yün çıkarttığı söylentisi kulaktan kulağa dolaşıyordu. 1670 yılında Avrupa bu konudaki deneyleri yasakladı. Çok zaman sonra 1940'lara doğru Charles Drew'in araştırmaları kan plazası işleme ve depolama alanına yeni teknikler kazandırdı. İkinci dünya, dünya Savaşı sırasında milyonlarca hayat kurtaran buluşları nedeniyle Drew Birleşik Devletler'deki Kızıl Haç Kan Bankası'nın ilk yöneticisi oldu. Hı. Bu görevini 8 ay boyunca yürüttü ancak. 1942 yılında yayınlanan bir askeri emir kan verme işlemlerinde Siyahların, 1942 bu arada, siyahların kanının, beyazların kanıyla karıştırılmasını yasakladı. Vay! Siyah kan mı, beyaz kan mı, bu tam bir saçmalık dedi Drew ve kan ayrımcılığı yapmayı reddetti. Yapılmak isteneni anlıyordu. He. Bir bilim adamıydı ve bir zenciydi. ...bunun üzerine istifa etti... ...ya da bir başka deyişle istifa ettirildi... ...vay... Aa, ha, ...hem de siyahiymiş... ...bak görselini bulursak... E, tamam. ...analım... ...bilmiyordum <gülüyor> hiç bunu... ...efendim... E, Ayrımın sonu yok. Kelimelerimizden biri ayrım ve ayrımcılık siyah ve beyaz arasında. Benim elimde de George Langlois'un 20. yüzyıl tarihi var. Nehir yayınlarından basılan. Oradan iki tane kısa alıntı okuyacağım. Biri Albert Londres'ın 1929'da Paris'te e, yayınlanan bir yazısından alıntı. Bu e, Kongo Okyanus Demiryolu'nun inşası sırasında... E, 17 bin cesete mal oluyor bu e, demiryolunun yapımı. Ve yerel halk. Belçika sömürgesi. Evet, oh, Belçika oh. sömürgesi. Albert Londres e, bu insan avının ve vahşetinin e, bir kısmını sadece dile getiriyor. Demir inşa edildiğini gördüm. Şantiye üzerinde malzemelere ve kölelere rastlıyoruz. Köleler burada makinenin, kamyonun yerini almış. Bitkin, kötü muamele görmüş. Topluca ölüyorlar. Sekiz bin insan kısa sürede beş bin, dört bine, daha sonra iki bine düşüyor. Ölülerin yerini doldurmak, yeniden insan bulmak gerek. Yerliler işe alınmaktan kaçındıkları için sert karşılıklar görüyorlar. Bütün köylüler cezalandırılıyor diye birebir yaşadığı ve gözlemlediği bir şey anlatmış. Belçika Kongosu'nun önemli bir siyasetçisi var. Lumumba'dan da bahsetmeden geçmeyelim. Ah, evet, evet. Hongolu siyasi de donma. maalesef öldürülüyor. Nasıl öldürüldüğü de hala <gülüyor> biliniyor aslında ama. Onun meşhur bir e, sözü var. Ne açlığımızı doyurmamıza ne sırtımıza doğru dürüst bir şey örtmemize ne uygun bir barınak bulmamıza olanak sağlayan ücretler karşılığında kendimizi tüketircesine çalıştık. Zenci olduğumuz için sabah, öğle, akşam alaylara, aşağılanmalara, daya maruz kaldık. Çok doğru. Evet. Bende de gene aynı kaynakta George Langloan'ın <gülüyor> ve aslında birkaç araştırmacı daha var. 20. yüzyıl tarihinde Lumumba'nın e Artık en sonunda özgürlüklerine aldıklarında yaptığı bir konuşma var Patris Lumumba. E, bağımsızlık ilan edilen gün Belçika Kralı'nın huzurunda yapıyor bu konuşmayı. Hı hı. Huzur neyse. Acı bir tat veren bağımsızlık konuşmanın adı. Sadece belli bir bölümünü okuyacağım. Sonuçta 80 yıllık sömürgeci bir rejimin ardından gelinen bir nokta bu. Diyor ki bir siyahı sen denildiğini kim unutacak? Zira siz soylu tabiri sadece beyazlara ayrılmıştı. Topraklarımıza meşru olduğu ileri sürülen ama daha kanuna dayanan metinler adına el konulduğunu gördük. Kanunların aynı olmadığını, beyazlara ve zencirlere göre değiştiğini gördük. Bazıları için uygun, diğerleri için zalim demiş belli bir bölümünde konuşmasının. Ee, aslında öldürülme hikayesi de çok e, değil mi? Bir trajik. Bir... Hani belli değil derken... E... Lumum ve arkadaşları 1961'de e, Kinşasa'ya götürülmek üzere bir uçağa bindiriliyorlar. Orada halkın kendilerini beklediği ve yeni bir hükümet kuracakları e, söyleniyor. Ama uçak Katanga'ya iniyor. Çombe'nin İçişleri Bakanı Munongo ve Belçikalı subaylar beklemektedir. Onlar orada sürekli dövülüyorlar. Ve sonunda Belçikalı bir paralı asker tarafından ...öldürülüyorlar... ...cesetleri de asit, sülfürik... Ay, evet, bunu ...içinde eritiliyor efendim... Oh, ...evet... evet sözün, ...beyazın... ...sözün bittiği andayız galiba... ...ettiğidir yani... Ee, ...aslında John Bayez'in de Lumumba için yapılmış... ...çok güzel bir parçası vardır... Ee, ...tek parça çalabiliyoruz... ...biz size iştenlikle tavsiye ediyoruz... ...dinlemenizi... E, bu kadar bahsetmişken aslında e, istersen e, Malcolm X'ten de e, bahsedebiliriz. E, çünkü arda arda e, bütün e, etkili liderlerin öldürüldüğünü görüyoruz siyah tarihinde. Evet Malcolm X'in de hayatı hani o anlamda e, trajik. 1925 doğumda Omaha 65'te New York'ta öldürülüyor. Ee, hikayenin başlangıcı aslında hani sıkıntılı Babası bir din adamı ee, Babası da işte meşhur hareket beyaz mahşerin atlıları dediğimiz kuluk Kulu klan tarafından ee, öldürülüyor ee, Babası bildiğim kadarıyla işte Afrika'ya köklere inme konusunda e, fikirleri olan bir ha, Geriye dönelim dini. yani evet. oraya gidelim Hı -hı. Annesi de bu duruma dayanamayıp e, ölüyor Aklını ha, yitiriyor, yitiriyor. Evet, Baya e, çok trajik e, Siyahi hareketin önemli önderlerinden birisi diyelim. Aslında Ku Klux Klan'dan Biz sanıyorum vahşi sözcüğünde Bahsetmiştik Kim vahşi şeklinde Bu e, kelime kendi başına Beyazlardan oluşup Ama siyahları yok eden Böyle çok tuhaf rahatsızlıcı bir kelime olarak Karşımıza çıkıyor ee, sevgili dinleyiciler, e, siyah ve beyazda siyaha ayrıcalık tanıdık biz bu üçüncü programımızda. E, siyahi hareket ve beyaz-siyah ilişkisi üzerine devam edeceğiz. Bir programımız daha olacak. Bu haftalık size hoşçakalın diyoruz. Görsellerimize ve bilgilere açık radyo sayfası ve e, Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. İyi haftalar. İyi haftalar.